Elhamdülillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lillahi hadana Allah wa ma tawfiqi wa atsaami illa billahi al rabbina sallu ala rasulina muhammadin sallallahu sallu ala tabiibi qulubina muhammadin sallallahu alayhi sallu ala shafi'i dunubina muhammadin sallallahu alayhi اعوذ بالله السميع الله الرحمن الرحيم الا تكتم شهادته من يكتمها فانه واقع من قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم اللهم وفقنا بالقران العظيم بارك فيه. الحمد لله رب استغفر الله الحي القيوم Hâfsanikum el hayyul ve defa'tanikum Allahu teâlâ hazretleri. Cümlemizin bu yolda devam, tebat istikametimizi artırsın. Allah Teala hazretleri bu meclislerden ayırmasın. Amin. Allah Teala kıymetini bildirsin. Amin. Okunan âdi kerime ve hadis-i şeriflerle cümlemizi amele muvaffak eylesin. Amin. Sakındırılan kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bu zamanda böyle bir efendim, ortamda insanların nelerle meşgul oldukları vakit harcadıkları bir zamanda ayetle, hadisle vakit geçiren çok az adam in çıkar, insan çıkar. Siz de bu azlardansınız elhamdülillah. Allah Teala bu azlardan ayırmasın. Vakitler çok kıymetli, nakitten değerli, Efendim, parayla alınacak bulunacak şey değil, vakit parayı kazanıyor ama para vakiti kazanmıyor. İşte böyle bir gecedeyiz, yaşadığımız ömrümüzün, hayatımızın gecelerinden bir gece daha geçiriyoruz. Ne mutlu ki Allah yolunda geçiriyoruz fi sebilillah toplantıda geçiriyoruz Elhamdülillah Allah'tan, Resulullah'tan bahsediyoruz Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz bundan sonra kalan gecelerimizi de ilimle geçirtmeyi, amelle geçirmeyi, ihlasla geçirmeyi Müyesser eylesin, bizleri muvaffak eylesin Rızasına, muvaffak amellere muvaffak eylesin Allah Teala Hevesimizi artırsın, şevkimizi artırsın Tembelliğimizi gidersin, uşangaçlığımızı kaldırsın. Eğlencelere karşı bizi soğutsun, ilme karşı bizi ısındırsın Allah Teala. Kalpler Allah'ın elinde. Celle Celalü. İstediği tarafa çevirir. Bir de bakarsın ki efendim bu yolda olan adamı döndürmüş eğlence sevgisine, muhabbetine. Bir de bakarsın kötü yolda olanı efendim çevirmiş bu yola adam bütün kötülükleri bırakmış, tevbe etmiş, bakarsın ki ilimle uğraşıyor. Böyle kardeşlerimiz çok, Allah sayılarını artırsın. Az da olsa bu yoldan da başka tarafa dönen var, az da olsa. Ama Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Çünkü hakikaten kalpler Rabbimizin elindedir. Biz buna layık değiliz. Biz bu yolda olmaya layık değiliz. Allah Teala bizi hidayet etti. Allah bu her sohbetin başında efendi tercih ettiği e, başlama duasıdır mesela alimlerin eski büyüklerin hepsinin efendim tabi e, ders başlama duaları var efendi babamızdan tabi hacı Ali Adel efendi hazretlerinden gelen usulde bu şekilde derse başlıyoruz bu büyük bir e, başlangıçtır elhamdülillah bütün hamdler Allah'a mahsus bütün övgüler bütün senalar Kullar hamd etse de etmese de, Teâlâ Allahu Ganiyen de Allah hamde layık. Kimse hamd etmese de kendi hamdi kendine yeter. Zaten kendi hamdinden başkası da kendine ulaşmaz. Kulların hamdi Rabbimize ulaşacak layık derecede değil. o Allah ki celalühu nasıl övmeyelim? Nasıl sevmeyelim? Nasıl methetmeyelim? Nasıl şanından, şerefinden bahsetmeyelim? Nasıl tazım etmeyelim? Tenzih etmeyelim? Takdis etmeyelim? O Allah ki Hedâna, bizi ulaştırdı, bizi iletti, bizi kavuşturdu. Lihaza bu imana, bu Kur'an'a, bu cemaate, bu cemiyete, bu sohbete, bu ehl-i sünnet vel cemaata bizi o kavuşturdu ya. Biz aklımızla buna kavuşamazdık. Akıllan olsa, bizden akıllıları var, hiç bu yolda, bu tarakta bezleri yok. Bizden akıllılar olsa, parayla olsa, bizden zenginleri... Bu yola kavuşmuş değiller. E şimdi bizim ne özelliğimiz var da biz bu yoldayız başkaları değil. Kendimizden bir taraf bir özelliğimiz yok. Rabbimizin bir seçimi var. Hüvec teba'a O sizi seçti. O sizi seçti. Onun için yandım, dondum. Millet deniz kenarında hava alıyor, çay içiyor. Ben sıkıştım, sıkıldım falan yok. Aman aman aman aman. Hep anlatıyorum size bak. Yaz geldi şimdi. Millete tabii sıkıntı çok basar. Keyif kafasına girer, gezme yer arar. Sohbeti bırakmaktırmak ister. Nefis şeytan. Cemaati bıraktırmak ister. Düşüneceksin. O... Be... Beyaz bestamağızları olacak? Evliya Allah'tan birisinin kıssasını, hep düşüneceksin onu. Gece kalktı, soğuktan dondu, gözünden yaş aktı. Halbuki kendi isteğiyle değil, bazı kere çok soğuktan insanın gözü yaşlanır. Mevlane ne buyurdu ona? اَنَمْنَاهُمْ وَاَقَمْنَاكَ Selice tepki عَلَيْنَا O kadar insanı uyuttuk da, Teheccüde huzurumuza kabul etmedik. Seni kaldırdık da namaz kıldırdık. Seni seçtik bizle münacaata, bizle görüşmeye. Seni seçtik. Onun için mi ağlıyorsun? Yani ne zorlanıyorsun diyor Mevla. Kolay gelsin diye. Size de kolay gelsin ha. Bana da kolay gelsin, size de kolay gelsin. Ne düşündürsün bizi? Bu kadar insan ne yollardayken? Biz ne yerlerdeyiz? Bu bizden midir? Ve mâkünnâ el-nehtediye Asla yol bulamazdık Bu söz aslında kimin? Cennete girenlerin Bu hamd Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Bu dersin başında okuduğumuz hamd Kimden naklen ve hikayeten Cennet ehli Cennete girdikleri zaman yapacakları Birçok hamdler geçiyor Kur'an'da Elhamdülillah <gülüyor> lezî Ezhebe annel hazen Dertleri, kederleri bizden gideren Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah, lezî sadeqenâ ve a'devû ve evrâtenâ ve evrâtenel erdâne tebevû cenneti. cennetî Haytüneşşâh Efendim, bütün hampler bize sözünde doğru çıkan, cennet arazisini babamızdan kalmış gibi bize miras veren Allah'a olsun gibi cennete girenlerin yaptıkları ham çeşitleri, şekilleri Allah bize bu hampleri burada yaptırdığı gibi cennete girince de yapmayı nasip eylesin. <gülüyor> Tabi dolayısıyla ne demek istiyoruz? Cennete girmeyi nasip eylesin. Çünkü bu hamdleri cennete girenler yapacak. Adam cehenneme gitti. Elhamdülillah beni buraya sokan Allah'a hamdolsun olsun diyecek hali. Yok. Onun için burada ham edene orada da hamd nasip olacak. Şimdi cennete girenler ne diyor? Elhamdülillah bizi bu cennete kavuşturan Allah'a hamdolsun. olsun. He? Ve mağnuniyetle diyele ülan haddan Allah. Allah bizi iletmeseydi bu cennete. Eriştirmeseydi, kavuşturmasaydı biz asla cennetin yolunu bulacak değildik. Doğru mu diyorlar? Doğru diyorlar. Şimdi de biz bunu niye okuyoruz? Cennetin yoluna bizi burada eriştirdiği için ona buradan hamd ediyoruz. Çünkü bu cemaatlarda buluşmak ve bu ayetleri hadisleri konuşmak bizzat nerenin yoludur? Cennete gitmenin yolu. Men eselake't tarıkan yeltemisu <müyorum> fi ilmen sehelallahu <sessizlik> lehu bi tarıkan ila'l cenne. Meşhur hadis Tab. Ta o 10 yaşımızda bunu ezberledik. O hadis ilk benim ezberimdeki hadislerden biriydi. Talebe olunca hoca efendiler teşvik için bu hadisleri yollardı bize efendi oğlu ahmet hoca büyük oğlu o okudurdu bizi çok hadis ezberletirdi böyle Allah razı olsun ondan bizim ilk hocalarımdan o benim kim bir yola girerse şimdi siz buraya yoldan geldiniz değil mi yolsuz buraya çıkmıyor her yere yollan gidiliyor değil mi Şimdi bu yola niye girdiniz? Sizin evinizin yolu bu, tara bu taraf mı? Sizin çoğunuzun evi nerelerde? Dağıldınız mı? Gideceğiniz yerlerde. Ama hepiniz yolu değiştirip, arabanın rotasını çevirip veya nerenin otobüsüne, mürbüsüne bineceğiz derken ne yaptınız? Bu Halit Caddesi'ndeki bu adresin yoluna girdiniz. Derdiniz ne? Yeltemiş üvi ilmen ilim tahsili. Yani Allah'ın diniyle ilgili gereken bilgilerden Allah'ın nasip ettiği kadar bir şeyler öğrenmek diye geldiniz. Öyle değil mi? Sehelallahu evet. <gülüyor> <gülüyor> bihi işte o yola girmesi sebebiyle Allah okuluna kolay eder tarikan ile cenneti cennete giden yolu kolaylaştırır diyor. Onun için, elhamdülillah elhamdülillâli zedâni onlar orada cennete, bizi sokan, bu cennete kavuşturan Allah'a hamdolsun diyorlar ya. Biz de şimdi buradan ne diyoruz? Bizi bu cennete giden, yola kavuşturan Allah'a hamdolsun. Burada bu yolu bulmasak orada cennetin yolunu bulamayız. ama Bunda kör olan orada da, kör. Bunda bulamayan orada hiç umutsuz. Umutsuz vaka. Kim ki bunda arifi hak olmadı, ta ebed bir igane kaldı bulmadı. Bunda Allah'ını bilemeyen orada nasıl bulacak? Burada yolu buldurdu bize, Allah kaybettirmesin bize. اِنَّ الْمَلَاكَةِ لَتَضَّوَ اَجْنِحَتَا تَضَلِّي طَالِبِ الْعِلْمِ İlim tahsiline, Allah'ın dininin ilmini öğrenmek için yola girene melekler o kadar seviniyorlar. Ondan o kadar razı oluyorlar. Melekler onu o kadar efendim seviyorlar ki kanatlarını ayaklarının altına geriyorlar. Yani e, dünyanın en büyük reisi cumhuru gelse, buş gelse bilmem ne gelse altına ne seriyorlar? Kırmızı halı. O da nereden? İşte hangi koyunun tüyünden, neyinin kılından. Belki de işte hakikisini bile yapmazlar. şeye bala, Plastikten, şeylerden yapalım. Hakikası bağlı. Peki, ilim yoluna gelenin ayağının altına ne seriyorlar? Melekler kanatlarını geriyorlar. Şu Allah'ın dininin, ilminin üstünde bir ilim var mıdır? Bu yola girmekten başka tercih edilecek yol var mıdır? Buraya gelmeyelim de oraya gidelim şimdi. Nerede ne bulduk Allah'tan gayrı? ''İnnel <gülüyor> âlimâ'' ''Lestâhzurû leûmâ fissemâ vâdî'' مَنْ فِي الْاَرْضِ حَدَّ Allah'ın dinini bilen alim kişinin günahı olmaz mı? Olmaz olur mu canım? Hocadır diye hoş peygamber Değil! Ancak günahtan kim masum? Peygamberler alimlerden günaha düşebilir mi? Düşer! Ama o alimin günahı için kim istiğfar eder? göklerde ne kadar melekler Yerlerde ne kadar hayvan, haşarat, böcekler Hatta denizlerdeki balıklar senin dinini bilen, şu öğrenen, şu kulunu affet diye istiğfar ederler. Onun için sen kendi derdinle uğraş, hocaların aleyhinde dolaşma. Hocalara istiğfar edenler bol bulunur, sen başını derdine yat. E ben de böyle olmak istiyorum, ol. Burada şu hoca demiyorlar. Ehli sünnet olacak tabii ama ilim tahsilinde olacak. Ya İbrahim, benni alim, alim, Allah buyurdu, ey İbrahim, ben çok alimim, her alimi de sever. Ama her alim derken nedir? inancı eli sünnet olacak. Amelinde bozukluk. Ama ameli tam düzgün olsa peygamber değil ki bu adam? Herkezde yamulma payı var. Ancak Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve, sellem, ve peygamberler masum. Geri kalan evliya Allah olsa veliler mahfuzdur. Allah korur. Ama günahsız değil. Ama alimle cahilin farkını Allah Teala ortaya koymuştur. Yarın ahirette mahşerde efendim insanlar cennete doğru giderlerken bir nida gelecek. Alimler kalsın. Eyvah diyecekler yanta alimle. Korkacaklar, Mevla ne vuracak. اِنِّي لَمْ اَذَا عِلْم۪ي ف۪يكُمْ لِوَعَذِّبَكُمْ Ben size azap etmek için bu ilmi size vermedim. Bu ilmi size verdimse azap edecek değilim size. Yalnız yolda kalanlar var, kim şefaat edecek onlara diye çevirdim sizi. يَشْعُمَ الْكِامَةِ سَلَافِ Kıyamet günü üç cümle şefaat edecek. El Enbiya, başta peygamberler. ثُمَّ الْعُلَمَاءِ Sonra alimler ...tüm meşru eder. sonra şehitler... ...alimler şehitlerden evvel... ...şehitlerin Allah yolunda döktüğü kanlarla... ...alimlerin ilim yolunda... ...kullandığı mürekkepler... ...mizanda tartıldığı zaman... ...hangisi ağır basacak? Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından... ...üstün gelecek. Bu ilimler anlatılmasa, bu ilimler yazılmasa... ...şehit ne bilecek şehitliğin faziletini... Zengin ne bilecek yardım yapmanın sevabını, hacca giden ne bilecek haccin ömrenin faziletini, bütün meseleler do dönüyor dolaşıyor, ilme geliyor. Onun için siz de bu ilim sıfatını tahsile sülük ettiniz. Allah'ın ilminden istifade için yola girdiniz. Allah tamamına erdirsin. Allah bu yolda yaşayıp ölmek nasibesi şu sohbetlere bile ilim tahsili niyetiyle gelin. Bak efendi kardeşim. Ulema beyan ediyor ki bir insan bir amelde ne kadar niyetini artırırsa o kadar cevabını Allah artırır. Mesela siz şimdi şuraya gelirken birkaç niyet yapın. Bilirsiniz. Efendim bir niyet mesela nedir? Namazı cemaatle kılmak. Namazı cemaatle kılmak en büyük İkinci niyet ne yapabilirsiniz? Akşamla yasa arası camide itikaf. Çıkmadan kalmak. Onun faziletini anlattım. İlk sohbette cennette ne köşkler ne ağaçlar vaat ediyor. Akşamla yasa arasını camide çıkmadan itikafta zikirle geçirenlere efendim Kur'an'la geçirenlere. Üçüncü niyet mesela ilim tahsili. Bak bu niyeti de gelirken kalbinizde bulundurun. İlla kapıdan girerken niyet ettim Allah rızası için diye böyle bağıraraktan dur şey et. Millete duyurmayın. Kalbinizdeki niyetlerden biri de ne olsun? İlim tahsil olsun. İlim yoluna sülük olsun. Çünkü biz burada din ilminden bahsediyoruz. Siz de bayağı bir mesele öğrenmiş oluyorsunuz. Hatta çoğu kitaplardan bulamayacağınız, anlayamayacağınız, kafanızda kalamayacak kadar sohbetin etkisiyle bir şeyler Allah size nasip ediyor. Ve bunları da aktarıyorsunuz sağda solda hepiniz. Allah tesirini artırsın. Onun için her hafta bu dersleri Cuma sabahının derslerini, Cuma hutbelerini gelenler ilim tahsiline niyet etsinler. Haftada iki kere üç kere ders okur gibi yetişmedir bu. E tabi ben talep olacak vaktim yok. Efendim geçim derdim çok. İnşallah bu bu yeterlidir demiyorum. Siz yine Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak, talim tecvid üzere namaz surelerini kıraat edecek kadar Kur'an dersi alın. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i akışlı okuma dersi alın. Mümkünse ezberleme dersi alın. Ondan sonra ilmihal dersi alın. Bu yeter demiyorum. Ama ne olursa olsun bunda da bir niyet artırın diyorum. Niyetlerinize bir niyet ilave ederek ilim tahsiline bu niyeti tutun inşallah. Bundan sonra geldiklerinizde niyetlerin artması kadar ecirler artar. Namazın cemaatinden ayrı kazanırsın. İtikaftan ayrı kazanırsın. İlim tahsilinden Ayrı kazanırsın. Efendim Allah için birbirini ziyaretten Allah için siz beni görüyorsunuz ben sizi görüyorum. Allah için bir araya gelmek ziyaret ayrı kazanırsın. Zikir meclisine niyet ayrı kazanırsın. Bunlar hepsi ayrı ayrı amellerdir. İnşallah hepsinden ecirler verilecek. Yani. Onun için من جاءه العلم من جاءه الموت وهو يطب العلم ليuhiye به bu hadis-i şerifi de niyetinizde tutun ki kime ölüm gelirse o kişi ne haldeyken ilim tahsil yolundayken Allah'ın dinini öğreneyim, öğreteyim, amel edeyim diye gayret ederken yani sizin gibi bu haftada bir iki gelmeniz buraya tam girer diyemiyorum ama çünkü o tam manasıyla kendini Allah'ın dininin ilmine verenler hakkındadır diyoruz ama Zaman bozuk zamandır. Zaman fitne beter zamandır. Bu zamanda böyle bir yola gelen kalmadığından efendi babamız buyduğu gibi garip zamandır diye yani müjdeleri geniş tutuyoruz. Allah da ona göre muamele edecek inşallah. Çünkü eskisi gibi bol bu yolun müşterisi yok. Onun için ilim yolunda talep ederken ölüm gelip çatarsa Allah cümlemize bu yolda ölmeyi nasip etsin. Feyne ve feynelen bir ayvil cenneti vahide. O kimseyle peygamberlerin arasında cennete girdiği zaman tek derece fark eder. Peygamberden bir aşağı, sıttıktan şehitten bile üstün. Bu ilim tahsilinin yolundayken ölmek nasip olması için hiç bırakmamak lazım, hiç terketmemek lazım, devam çabat etmek lazım. Ta ki Allah yolunda ölebilmek lazım inşallah. Allah Teala dininin ilmine kıymet verenlerden etsin, değer verenlerden etsin. İnşallah bildiğiyle de amel edenlerden etsin. Yaptığını da Allah için yapanlardan etsin. Rabbimiz zayi olmaktan, ecirlerimizi batıl etmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi dersimiz kıyamet alametleriyle ilgili konu çok. Konuşulacak konu çok ancak... Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, buyurduğu kıyamet alametleriyle ilgili bahiste e, orta alametler sınıfında e, emanetin zayi edilmesi e, sınıfını konuşuyorduk geçen hafta zannediyorum. Bu emanetin zayi edilmesi derken dedik size ki emanet derken çanta bavul gibi al bu senin yanında emanet dursun şeklindekiler buna dahilse de sadece bunlardan ibaret değildir. Emanet bütün görevlerdir. Yükümlülüklerdir, mesuliyetlerdir, sorumluluklardır. Hepsi Allah'ın bize emaneti olduğundan değil mi? Bir konu yapmıştık. Şimdi bu emanetlerin zayedilmesi edilmesi kıyametin alametlerindendir. Ve şu anda yaşadığımız alametlerindendir. Güvenirlilik vasfının yitirilmesi, işlerin ehil olan kimselere devredilmemesi, efendim, e, sefihlerin, beyinsizlerin, ahmakların, cahillerin, kamu işlerine sefih bu fi emril amme işlerine kamu işlerine bütün halkı etkileyen konulara e, sefih cahil beyinsiz duyarsız sorumluluk bilmeyen insanların getirilmesi gibi e, durumları konuşmuştuk. Şimdi buna misaller veriyor kitaplar e, emanetin zayi edilmesinin e, efendim türlerinden birisi nedir? Hakkı gizlemektir. Kıyamete yakın hak doğru gerçek ne olacak gizlenecek saklanacak efendim korkulacak sakınılacak bir şey olacak insanlar hakkı söylemeye çekinecek doğruyu açıklayamayacaklar bunun da yönleri çok mesela bir misal veriyor o da nedir yalan yalan nedir doğruyu gizlemek değil midir? Bir şeyin bir gerçeği vardır. Yalan o gerçeği ne yapmış oluyor? Örtmüş oluyor. Onun için de yalan en büyük günahlardan biri oluyor. Bu yalanın artması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verin. Şimdi ne kadar acayip arttı bu yalan ki bir adamı met edecekleri zaman doğru konuşuyor diyorlar. Halbuki eskiden yalancı çok az olduğu için bu adam yalancıdır dikkat et derlerdi. Şimdi de bu adam çok iyi adam doğru konuşuyor diyorlar. Yani doğru konuşan adam kalmadığına delalettir. Ve doğru konuşanlar parmakla gösterildiğine işarettir. O yalan. Yalan ne demek arkadaşlar? Yani fene allahi teala el kadi Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyor Kur'an. Allah Teala Habibin emrediyor. Laneti yalancıların üzerine sal diyor benim lanetimi onların üzerine. Bu ne acayip bir şey. Ya kemel bu yalandan sakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümin'e hiç yakıştıramıyor bu yalanı. Çünkü bu hakkı ne yapıyor? Örtüyor. Hakkı gizliyor. Ancak kaç yerde müsaade ediyor buna? 3 yerde. Bir insanların arasını ıslah, düzeltmek. Leysel kezzab billezî yuslıhu beynen nâs. İnsanlar arasını düzeltmek için yalan konuşan yalancı sayılmaz diyor mesela çünkü bu adam buradan o adamın aleyhine ver yansın savuruyor sen de ona gidip de doğrusunu söylediğin zaman o da seni eştiği deştiği zaman ne dedi ne dedi doğru söyle ne dedi ne dedi benim hakkımda diye meraklı taze seni deşiyor sen de bu sefer dümdüz gitti sana ana avrat dediğin zaman adam da silahı alıp gidip onu vurması lazım gelir bu seninki doğruyu söyledin ama yalandan beter etti böyle bir doğruya lüzum? yok o sana söv saydıysa efendim e, o adama sen ona gidip ne demen lazım seni şöyle övdü şöyle sevdi şöyle met etti şöyle beğendi tamam mı kardeşim o da o zaman ya öyle mi Bak, ben de çok kötü düşünüyordum onun hakkında diye bir yumuşama gösterir neticede bir telifi kulüp olur ıslah olur efendim la hayrafiketirin minnecvahum Gizli konuşmalar, gizli toplantılar, fıs fıs fıs fıslar, fısıldaşmalar. Bunların çoğunda hayır yoktur diyor Allah. Çünkü neden? Ama şunlar duymasın, şurada bir şey. Fıs fıs fıs. Bunlar iyi bir şey değil. Çünkü niye duymasın? Var bir sakındığın. Ha, illamen emere bi sadaka. Ancak bir insanlar toplantı yaparlarsa ki birine yardım yapılacak. Buna nasıl bir sadaka ve yardım ulaştırabiliriz? Ev maruf yahut bir iyilik, bir güzellik yapılacak, biri biriyle evlendirilecek, birinin biriyle ...arası düzeltilecek, karı koca barıştırılacak... E ...milletin hepsi duyarsa belki... ...olacak işi bozarlar diye... ...gizli şekilde bir e, efendim, önlemler alınacak... ...euslahim beynen nas... ...insanlar arasında bir... ...düzeltme yapılacak... ...bu gibi toplantılar... ...hayırlıdır, mübarektir... ...bunda gizli de konuşulur, fısıldaşma da olabilir... ...özel toplantı da yapılabilir... ...efendim... ...bu arada bu gibi işlerde ne diyor... ...yalan bile... E, ...haram sayılmıyor... Karı koca arasını bulma meselesi. Bir de tabii karı kocanın birbirine yalan söyleme meselesi. E karı kocanın da birbirine yalan söyleme meselesinde ne var? Yani adam şimdi e, kızacak, karıyı boşayacak kadar sinirlenecek bir durum var. Kadın bir şeyi çaldırmış, kaybetmiş, bir şey olmuş oluyor kadın zavallı. Bunu doğru söylediği zaman da e, bir sıkıntı olabilir. İşte şuraya bıraktım, yarın aldım falan derken konuyu kapatıp unutturuyor bir şeyler. Çoğu işlerde bir adamın siniri geçiyor. Sonradan duyunca da neyse, iyi ki ben bunu şimdi duydum falan hesabı yapıyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Bu gibi yerlerde, karı koca arasında da, efendim, yalan caiz derken ne, ne yönde yalan caiz? Yapıcı. Ne demek yapıcı? Yuvanın dağılmaması, karı kocanın birbirinden ayrılmaması, çoluk çocuğun perişan, olmaması yönündeki ondan sonra nerede sana cevaz veriyor? harpte değil mi? el harbi hudatun ee harpte cevaz veriyor neden? harpte doğru söylenir mi? seni yakala, yakalandılar e, sana soruyorlar ki e, sizin cephanelik nerede? sen de yalan söylemeyeyim diye burada diyorsun e, olur mu böyle böyle doğru olur mu ele verdi müslümanın malını silahını olmaz geri kalan yalana müsaade yok çünkü bu büyük tehlike. Bu hakkı örtüyor bu. İnsanları güvensiz kılıyor. insanlara şüphe veriyor. insanlara soru işareti kafalarına giriyor. Acayip bir şey ya. Bu yalan ne acayip bir şey. Ya. İnsan babası bile yalan konuştuğu zaman da hangi dediğine inanayım, hangi dediğine inanmayayım diye babasının bile söylediği sözde tereddüt geçiriyor. Ondan sonra bir yalanını yakaladığı zaman adamın bir daha bütün dediklerini adam ne koyuyor? Soru işareti. Neden? Bir yerde yalanlı yakaladım şimdi. Belki öbüründe hakikaten doğru ama yine güven vermiyor. Bak kaç kere yangın var yangın var yalan yere hakikaten yandı. Kimse inanmadı yani. E şimdi adam geliyor bakıyor olan bu yalan konusu beni kandırdı. E bir de hakikaten yandığı zamanda da yanında adam kalmıyor. Dolayısıyla yalana tevessül etmemek lazım. Teşebbüs etmemek lazım. Doğruluk Allah Teala doğruluğa bereket vermiştir. Doğrulukta inşallah efendim muvaffakiyet var, başarı var bereket var, hayır var, rızık var yalan konuşmakla, kandırmakla efendim adamı aldatmakla hakkı gizlemekle doğruyu dememekle, gelecek kar gelmez olsun sağlanacak menfaat zayi olsun, bunda hayır yok bu kıyamet alametlerindendir, ondan sonra tabi ilmi konularda yalan, ooo o hepten Allah Allah Resulüne iftira. Allah Resulüne iftira adam e, bir de hocalık vasfıyla çıkıp da e, uydurursa, bilmeden fetva verirse, he? E, yalan yanlış konuşursa, görüş ortaya atarsa, millet de bunu hoca zannettiği için ona uyarsa, bunu hiç sorma bu bu, bu yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Ekunu fi zaman son zamanda Deccalûne kezzâbûn. Deccallar çıkacak. Yalancı sahtekarlar çıkacak. Efendim. Ye'tûnekum mine lehadîd. Bimâlem tesmeû ve entüm velâ Öyle hadisler, öyle rivayetler. Yani hadis derken burada Resulullah'ın hadisi manasından ziyade haberler, havadis manasında. Konular anlatacaklar size. Mesela anlatacaklar. Ne siz duymuşsunuz diyor, ne babalarınız duymuş. Hiç aslı asları olmayan Konulara girecekler. Böyle yalan haberler üretecekler. Üretecekler. Feiyyâkum ve iyyâhum lâ yudullûnekum ve Aman onlardan sakının sizi saptırmasınlar, sizi fitnelendirmesinler. Sizi dininiz ve dünyanız hususunda yanlışa sevk etmesinler. Fatıla götürmesinler. Araştırmacı olun. Doğru mu konuşuyor diye soruşturun. Çünkü... Hadis-i şerif, inne beyni yedi is-sâhâci keddâbîn Onlardan sakının. Şeytan bile kıyamete yakın insan kılığında vaaz edecek. Fetva verecek. İnsanlar onu dinleyecek. Sonra ismini, nesbini araştırdığında hiçbir şey soyuna sobuna dair bir delalet bile bulamayacaklar. Bu da nereden çıktı geldi diyecekler. Şimdi hakikaten öyle üremeler türemeler çıkıyor ki insan din adına veyahut dünya adına bu haberleri bunlar nereden buluyor kimden okuyor diye şaşırıyor şeytanın aklına gelmeyen sapıklıkları insanlar efendim uyduruyor Allah şerlerinden muhafaza etsin bu da emanetin zayi edilmesinin çeşitlerinden çünkü konuştuğun laf verdiğin haber anlattığın konu Nedir? Bir emanettir. Gördüğün bir şeye tanıklık ettiğin, şairlik ettiğin bir konuyu karşı tarafa naklederken anlatırken doğru söylemek bir emanettir. Bunu gizlediğin zaman, yalan söylediğin zaman olmayana var dediğin zaman olana yok dediğin zaman ne bütün bunlar? Yalana giriyor. E şimdi Allah başörtüsünü ödüyor, kadının örtünmesine ödüyor adam çıkıyor, Allah'ın böyle bir emri yok diyor. Dinde de böyle bir şey yok diyor mesela bu şimdi hakkı gizlemek değil mi bu şimdi emaneti zayi etmek değil mi ilim bir emanettir elimle emanetün aleane ilim alimlerin gerdanlarında Allah'ın emanetidir ben kete me ilmen anehli soru sorulduğu zaman bunu bilen adam ehlinden bu ilmi gizlediği zaman Allah ona kıyamet günü ateşten gem vuracak. Ateşten gem vuracak ağzına. Neden? Hakkı bilip de konuşmadığından. سَاكِتُ عَنْ الْحَقْ شَيْطَانِ diyoruz değil mi? Hak'tan susan, dilsiz şeytan diyoruz. Onun için bildiklerimiz emanet. Doğru bilmeye gayret edelim, doğru kaynaklardan öğrenelim bir. İkinci doğru bildiğimizi doğru bildiğimiz yerde söyleyelim. Tabi la tekul külle sıdkın ve la tekul gayra demiş. Ne demek o? Doğrudan başkasını söyleme, her doğruyu her yerde söyleme. Ama söylediğin mutlaka doğru olsun. Söylediğin mutlaka doğru olsun ama her doğruyu da her yerde söyleme. Onun için ehline anlatılır. Bazı yerde efendim yalan söylemeyeceksin, yanlış söylemeyeceksin ama efendim konuşmaman gereken bir yerde de her şeyi konuşmayacaksın. Bunlar ayrı şeyler. İzah edemeyeceğin konuya girmeyeceksin. Girersin bir konuya. ilmin yeterli değil. Ondan sonra telefonlarla naklen yayından birine sorup da adama anlatmak olmaz. İslam'da öyle meseleler var. Sen bunu doğru bilebilirsin. Fakat hikmetini izah edecek ilme sahip olmayabilirsin. Orada inatına bir mücadeleye girerekten böyledir değildir, şöyledir değildir. Bu mücadeleler, ilmi tartışmalar e, her yerde uygun olmaz. Sana inanan, sana soran bir adam varsa, sen de doğru bildiğin bir şey varsa anlatırsın. Ama araştırmacı, karıştırıcı, şüpheli, vesveseli bir adam seni eşecek, deşecekse, sen de onu ikna edecek delile sahip değilsen o konuda ona efendim bilgi vermek zorunda değilsin çünkü adamın hepten zıvanadan çıkması raydan çıkması e, söz konusudur bunlara dikkat edeceksin evet demek ki ilim emanet bildiklerimiz emanet Allah Teala doğru yerlere öğretmeyi nasip etsin doğru yerlerden öğrenmeyi nasip etsin yalan söylemekten yanlış beyandan bizi muhafaza etsin şimdi yine bir çeşit nedir o Yalan yere şahitlik. Yani bu da emaneti zahit etmek. Şahitlik nedir? Tanıklık nedir? Bir emanettir. Allah Teala bunu sana veriyor. Seni bundan sorumlu tutuyor. Sana nasip edilse bu görgü tanıklığını mesela. Bir konuda bir adama ceza verilecek. Bir adama hüküm giydirilecek. Bir adam damgalanacak. Efendim sen bu konuda şahitsin, tanıksın. Burada kasten yalancı şahitlik yapmak, he? Parayla satılmak, şahitli, şahitliği çevirmek efendim. Bu da emaneti zayetmenin etmenin çeşitlerinden ve bu cebaîr en büyük günahlardan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıyamet alametlerinden saymıştır. Yalancı şahitliğin zuhuru, belirgin hale gelmesi kıyamet alametlerindendir. Şimdi bu iş o kadar yaygın ve gelişmiş haldedir ki parası olan bir adamın istediği bir konuda şahit bulması için hiçbir sorunu yoktur parayı bastığı anda hiç görgü tanı olmayan niceleri böyledir diye şahitlik edebilirler eskiden bu bir iman meselesidir kebair büyük günah meselesidir diye tabi bu Allah korkusuyla iman Kemali birbirine müteradiftir. İman kamil olursa Allah'tan korku artar. Şimdi imanlar zayıfladığı için Allah'tan korkmak gevşemiştir. Onun için insanlar yapacakları işlerde Allah bize rakipdir, gözcüdür, biz gözetim altındayız diye düşünmemektedirler. Bu yüzden efendim basit dünya menfaatleri karşılığında, cenginin yanında, güçlünün yanında, lehte şahitlik yaparlar efendim... Bildikleri doğruyu gizlerler. Görmedikleri şeye gördük derler. Bu kıyamet alametlerinden sayımız Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne beyne yedeyi saati Kıyamet kopmadan hemen önce işte bu zamanlar şimdi yaşadığımız günlerde zuhur edecek hadiselerden bazılarını sayarken şehadete zûr ve kitmanel hak Yalan yere şahitlik yapmak Yalan konuşmak, bir de şahitlik yapmak, yalan yere ve hakkı gizlemek. Bu çok belirgin hale gelecek. Hiç. Araştırmak, efendim doğru mudur insan gördüğü şeyde bile gözünü siliyor ya doğru mu gördüm, yarın bir gün bir şey sorarlar. Bu oldu mu, olmadı mı, Bunu bu adam bunu yaptı mı, yapmadı mı, bu bunu öldürdü mü, öldürmedi mi? Allah Allah, şimdi bir mahkemeler oluyor, bir şahitler Milletin, on sene sonra hapisten çıkan adam var suçsuz diye, on senedir yatıyor. Bak geçen haberlerde çıktı herif, on senedir hapiste adam ya, birini öldürdü diye adama atmışlar. Adam yeni çıktı. E peki buna bu adamı öldürdü derken şahit dinlenmedi mi? Dinlendi. Yani burada kim şahitlik etti ki bu adam bunu öldürdü diye de bu adamı on sene hapis ettirdi. Şimdi bu adam çıktı suçsuz. Hapishaneler yalan yere şahitlik yüzünden yatanlarla doludur. Bundan büyük günah olabilir mi ya? Adamı katil diye, zani diye, cani diye, hırsız diye, kasbçı diye şahitlik ediyor ya görmeden. Bunun günahını kim ödeyecek? Mevla bu işe çok önem veriyor. Bu İslam, bu İslam'ın dengesini, korumadın mı? Bu Allah'ın dininin mizanını, terazisini bozdun mu? Bütün dünyanın dengesi bozulur. Allah'tan korkacak, helal haramı bilecek bak o zaman dünya cennet gibi olacak. Kimse kimseye dalmayacak, saldırmayacak. Mevla bu hususta Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de çok ve sağlamla veliydine la eşhedun Dostlarım yalancı şahitlik yapmazlar. Yanlış yere şahitlikte bulunmazlar. Ya bu çok acayip. Men nem yedâ kavle zûr vel bihi feleşe illâ hacetun ve Bir insan diyor oruç tutuyor, yemesini içmesini terk ediyor. Hatta bu sıcak günlerde bile Allah rızası için oruç niyet ediyor. Sonra da yalan yere şahitlik yapıyor veya yalan bir söz konuşuyor. Eğer diyor yalan konuşmayı bırakmıyorsa, yalan şahitliği bırakmıyorsa, yemesini içmesini bırakmasına... ''Oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.'' diyor. Allah diyor ki ''Ne yapayım ben sen yemiyorsun, içmiyorsun, orucu niyet ettin.'' ''Böyle oruç mu olur ya diyor. Yalan konuşuyorsun. Orucu ağzına yalan konuşan çok var. Hoş bu millet Ramazan günü ağzını kapatmıyor ki. Ramazanda da dır dır dır konuşuyor. Konuştuklarında çoğu yalan. Onun için orucun sevabını iptal ettirenlerden birisi ''Hamsungi fattırna sahib'' Beş şeyi oruçluyu iftar ettirir, sevabını iptal ettirir. Elkezi bu yalan diye birinci madde. Vel gıbet vel yeminü'l kâzibe. Yalan yere yemin. Ayrıyetten yalan yemini söylüyor. Beş maddeden biri. Bu olacak iş midir ya? Ne insanlar? Rasulullah in zamanında. Tuğme isimli adam. tur İbn-i O zaman Müslüman. sahabede içinde yani. Gitti. Bir zırh çaldı komşusunun zırhını. Gitti zırhı Efendim Çaldıktan sonra aranır da Şüphelenilir benden de üstümde çıkmasın diye Unutulana kadar konu Başka bir yere saklar biliyor musun? Çünkü milleti bir arama yaparlar Kaybolunca bende çıkar diye Gitti bir Yahudinin Zeyd Semin isimli Yahudinin yanına Zırhı emanet bıraktı Yahudinin bir şeyden haberi yok adam onu çalmış Yahudi emanet olarak onu aldı Anladın E şimdi komşusu zırhı arayınca Efendim Şüpheleninleri aradılar E soruyorlar da bir sen aldın mı, sen gördün mü? Bu komşusuna soruyor Yok Ben görmedim, ben almadım, ben çalmadım Yemin etti Almadım diye bize, hırsızlık yapıyor Bir de yapmadım diye yemin ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda ya Peygamberi mi kandıracaksın ya? Cık. Ondan sonra e tamam sen çalmadın etmedi bu sefer zırhı koymuş un çuvalına götürürken Yahudi'nin evine gizli götürüyor un çuvalının da e, dibinden akan şeylerle unlarla iz sürenler Yahudi'nin evine kadar geldiler Yahudi yakaladılar ve bu sefer Yahudi dedi ki bunu bana tuhmeyim isimli adam emanet verdi ben ne bileyim ne yapmış? Nereden almış? Yahudi doğru söylüyor. O Müslümanım diyen yalan söylüyor. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme intikal etti. Kainat efendisi ne yapacak? Şahitler dinlenecek şimdi. Böyle durumda kim dinlenir? Tabi Rasulullah vahiy gelir ayrı dava ama normal meselede burada kim hükme sebep olacak? Şahit dinlenecek. E şimdi bu tuğmenin Zafer oğulları diye akrabasının hepsi geldiler ''Ya Resulullah sen biliyorsun Yahudiler sahtekardır, bu yalancı herif çalmıştır, bunu bunun üstüne atmıştır, bu kardeşimiz Müslümandır.'' diyerekten Resulullah'ı da kandırmak şeyinde onlar da bunun hırsızlık yapmadığına şahitlik ediyorlar. ''Ya ne biliyorsun da ne şahitlik ediyorsun ya adam çaldı götürdü?'' ''Yani sen şimdi bir adamın çalmadığını bilmiyorsan çalmadı diyebilir misin?'' ''O da şahitlik ister ya.'' E bu çok dürüst adamdır ya yani ne biliyorsun belki o arada kafayı yedi gittik yaptı herkesin bir sapıtma payı var ya neticede kainat efendisi onu dinliyor birçok Yahudi kaldı sessiz tabi adam bir de Yahudi de olduğu için kerik onlar da Müslüman e, kabilesi Müslüman olduğu için bir yüklenme durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi şahitleri dinlemesine nazaran çünkü kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor? İki davalı bana müracaat eder. Davalarını bana izah ederlerken. Belki birisi edebiyat bakımından daha güçlü konuşmaya sahip olur. Kendini haklı göstermeye beni ikna edebilir. Ben de bir beşer olmam hasebiyle. İnne mane beşer. Ben de bir beşerim. Peygamberliği, vahyi Allah tarafından ikaz edilmeyi bir kenara koyuyoruz. O pay var. Ama benim de bir insan olmam hasebiyle. Dış görünüşe değer vermem münasebetiyle. Konuşmayla anlaşır insan. Konuşa konuşa mevzu çıkacak meydana. E sen konuşuyorsun bülbül gibi. Dur dur dur dur dur dur dur. Avukat gibi konuşuyorsun. Bu adam haklı sustu. Sessiz kalıyor adam edebiyatı yok. Tutuk bu adam bülbül, bül, haksız, sahtekar ama konuşuyor. Böyle bir şey olursa diyor, belki de diyor sizin biriniz kendini haklı çıkarıp da haklı olan da haksız duruma düşebilir. Ben de davayı onun lehine hükmedersem yani konuşmasıyla beni ikna edip de şahitlerde dinlenip zahire bakı, hüküm neye göre veriliyor? Neh biz zahir. Dış görüntüye göre veriliyor. Vallahi tevellesseraer, kalpleri bilen Allah! Bu durumda buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, "Fe ma aqdi lahu minnar." Ben onu haklı çıkartsam da ona bir arsadan, bir paydan, bir ganimetten neyse, bir hisseden hangi davayla bana geldilerse oradan bir şey verdimse, ben verdim diye o ona helal olmaz. ...ben ona ateşten bir parça kesip vermiş olurum. Çünkü neden? Haksız olduğunu bile bile yalan yere kimseyi kandırmasın diyor. E şimdi tabii böyle bir şey olmuş mudur Resulullah hakkında? Resulullah Efendimiz bunu farz-ı misal beyan etmiştir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hatası vuku olsa bile Allah tarafından ikaz edilmesi devreye girdiğinden... ...onun hakkında böyle bir hata söz konusu olmaz. Çünkü onu Mevla hemen ne yapar? İkaz eder. işte tuğme meselesinde ne oldu? Az kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapacaktı? Tuğmenin beraatine, Yahudinin sirkatine, hırsızlığına dinlenen şahitler muvaciyesinde zahiri duruma bakarak kavm-u kabile bu kadar Müslüman gelmiş şahitlik yapıyor yalan yere ya. Burada hemen Nisa suresinin ayetleri devreye gir. Allah Teala hemen, vâhik vânde. Ne bu da, inna anzalna ilayka al bil bilhaqdi lita'hum meynan nasi bimâ arâka Allah. Habibim biz sana o Kur'an'ı indirdik. Niçin? İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği, öğrettiği, vahyettiği hükümle hükmedesin için. Sakın o tuğme haininin tarafından müdafacı olma. Allah'tan hafiste sen de biraz dış görünüşe aldanaraktan tuğmenin lehine hüküm verme niyetini kalbinden geçirdiğin için benden hafiste. Ben affederim. Zaten senin gelmişin geçmişin toptan bağışlanmış. Zaten senin de burada kasıtlı bir suçun yok. Ne mücadele anneline dine kendine hainlik eden zalimlerin tarafını tutma. Onlardan taraf mücadeleye kalkma. Ne lahu hubbu men kana khawanan hain günahkarları Allah sevmez. Estağfuna min nas İnsanlardan gizli gizli, fıs fıs fıs fıs, gece kararlaştırıyorlar, biz de sana şahitlik yapacağız, çıkalım Rasulullah. sen çalmadın de yemin et, biz de şahitlik yapalım, seni kurtaralım, Yahudi yakalım. ''Ve lâ estâhbûne Allah. ''Benden gizlenemiyorlar ama'' diyor. ''Ve hüve mâhum biz yübeyyitûne mâ lâ min minel kovd'' <gülüyor> Allah'ın sevmediği, razı olmadığı, yalan yanlış şahitlikleri, düzerlerken, kurallarken, gece yarısı uydururlarken, ben orada beraberdim. Bekan Allah bimaya amelüne muhita Allah kullarının yaptığını çepe çevre kuşatmış ilmiyle yata etmiş Allah'tan gizlenecek bir yer mi var? Ha olay, ha intem ha olay mücadele zamanı fil hayat Hadi siz dünyada onları tuttunuz mücadele verdiniz savundunuz haklı çıkarttınız kurtardınız. Femen mücadele Allah Hanım yöme kıyamet kıyamet gün o yalancı sahtekarları kurtarmaya Allah'a karşı kim mücadele verecek? Kim onlara vekil olacak da azabı defedecek? Olacak iş mi? Ne ayetler geldi, ne ayetler geldi. Bu Tuğmen'in, efendim, hırsızlığını tescil hakkında. Herkes hakkında ayet gelecek değil. Şimdi vahiy kesildi, peygamber yok. Onun için hüküm verenler tabii ki şahitleri dinleyerek hüküm verecekler. Ama o şahitler yalan yaptıkları zaman... İşte yandılar anlar bu ayeti kelimeler. Onu söylüyor. Ve le olafadlu Allahu ve rahmetu. Habibi Allah sana acımasa. Allah sana lütfetmeseydi. Le hem taif ve dümlümen yudilluk. Bunlardan bir grup seni bile saptırmak istiyorlar diyor. Ma yudillu ne laufuşu? Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ma yadurun e gemi şey. Sana zerrecik zarar veremezler. Vezelallah Aleyküm el kitabeül hikma. Allah sana Kur'an indirdi. Fıkıh indirdi, vahiy gönderdi. <gülüyor> Gaybi şeyleri öğretti, hiç bilmezdir. Gece adam ne yapıyor? Ben sana bildiriyorum diyor. E böyle bir hakem tabii şaşmaz. Ve kâne fadlullâhi aleyke azîmâ. Habibim diyor, bütün peygamberlerime iyiliğim var ama sana yaptığım iyilik en büyük iyiliktir diyor. Sana, sana yaptığımı kimseye yapmadım. Resulullah ne büyük sallallahu aleyhi ve sellem, vahyin mazharı ne kadar meseleleri hallediyor değil mi? İşte ya. Bu herif ceza anlayınca bu ayetler gelince kaçtı. Mekke'ye kaçtı. O zaman Mekke'fe dedilmemiş tabii. Gitti müşriklerin oraya kaçtı ondan sonra. Dedi ben de sizdenim dedi müşrik oldu. İşte işte yalancılığın yanlışçılığın götürdüğü netice bu. Belki orada tövbe etseydi kolu kesilirdi. Kolu kesilirdi ama dinin imanını kurtarıp cennete de girebilirdi. Dünyada da cezasını çekip ahiret azabından da kendini kurtarabilirdi. Ama ne yaptı? Müşriklere iltihak etti. Dinden irtidat etti. Yine Mekke'de de yine rahat durmadı. Birinin evini soyarken duvar yıkıldı üstüne orada. <gülüyor> o eski duvarlardan kerpiç. Eşiyim derken duvarı, delerken duvar yıkıldı altında kaldı. Geberdi gitti. Resulullah'ı görme şerefine ermiş sahabeden olma şerefine ermişken ne yaptı kendini bak yalancılık yalan yere yemin yalan şahitlik bütün dünya elinden gidecek olsa kesinlikle yapmayın para için menfaat için evim gidecek arabam gidecek, sakın yalan yanlış yemin hiç doğruluktan ayrılmayın insana sadakat yakışır görse de ikrah Doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah Le Celaluhu. En necaatu? Fis-sidqi. Ne muazzam hadise. Kurtuluş doğruluktadır. Halbuki nerede gibi görülür? Yani burada kurtuluş sıvışmaktadır, savaşmaktadır, yalancılıktadır, saatekarlıktadır, okkapazlıktadır ok gibi görülür. Ama sen nefsine küfret. Nefsini inkar et Resulullah'a iman et. Ne buyurdu? Kurtuluş doğrulukta. Sen doğruluktan ayrılma. Allah kurtarır ya o celalühü. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ela unebbi bir bi ekberil kebairi. Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Sordular. 3 kere Tekrar buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talim metotları hakkında bir kitap tavsiye etmiştim size. O kitapta baktıysanız, bazen sorar diyor, öğreteyim mi size, bildireyim mi size, bunlar hep sünnet. Çünkü karşı taraf o zaman ne oluyor? Meraklanıyor, üç kere de sorunca buyur diyor, bir daha bekliyor, hani anladınız? ya muaz diyor, buyur ya Resulullah bir şey yok, duruyor, duruyor, duruyor, ya muaz diyor. Bunlar hep sünnet, ne demek? Kafada kalması için. Yoksa şimdi duruyorsunuz bir şey yokken ben size direkt bir şey söylesem o birden kafanıza girmeyebilir. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Üç kere de tekrar ne diyecek acaba falan. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi soruyor. Vela ya Allah diyorlar ne buyuruyor? El işrakü billah. Allah'a ortak koşmak. Allah'a ortak koşmak kafirlik. Allah muhafaza ya Rabbi. Dinsizlik, imansızlık. Sonra, fümme hukukul valideyn. Ana babaya karşı gelmek. Ana babaya isyan. Yani ana babayın hakkını yemek, ana babaya bakmamak, ana babana. Efendim, yardımsız bırakmak, muhtaç oldukları zaman el tutmamak. işte Hatta Allah muhafaza dövmek. Ana babasını dövenler var, sövenler var Allah muhafaza. Bu en büyük günah. Allah'a ortak koşmaktan sonra geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle oturuyordu. Vekâne mütteken, yani yaslanmış idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve celese, belki de uzanmıştı hani. Oturdu böyle, <gülüyor> dikildi. Ela ve şehâdetü zûr. Ela ve şehâdetü zûr. Yalan yere şahitlik yapmak. Yalan yere görgü tanıklığı yapmak. Yalan yere görmeden gördüm demek, bilmeden bildim demek. Cık. Bunu femâze aleyyükerri ruhaa o kadar tekrar etti ki, ne üç ne beş Kullnâ leytehu sekete <gülme> Sahabe-i kiram diyor ki Ah ne olursun keşke sussa dedik Sussa, sussa, sussa, sussa Susmuyor! Oturdu susmuyor! Yalan yere şahitlik diyor, başka bir şey demiyor Bu ne demek ya? Kur'an'ı kim denemiyorum <gülme> Fecdâni bu قَوْلَ الزُّور Eştenibul riczemin el-avsan bu ibo kavluzur. Puta tapmaktan sakının, yalan konuşmaktan, yanlış şahitlikten sakının. Puta tapmakla yalan şahitliği yan yana. Haç suresi. Eştenibul riczemin el-avsan, pislikten sakının. Pislik nedir? Puta tapmak, Allah'a ortak koşmak. Pislik ki ateş bile patlatmıyor, müşrik cehennemde yanıyorsa çıkamıyor. Ve ceni bu sakının zuur. Yalan yalan yalan Tabi şahitliği de buna giriyor Beyanı da buna giriyor, konuşması da buna giriyor Yemini de buna giriyor Yalan olduktan sonra kaç kısımsa hepsi buna giriyor Efendi kardeşlerim doğruluktan ayırmasın ee, Bu zamanda tabi Yalandan sakınmamak Adet haline gelmiş araştırmamak Bir haber geliyor Doğru mudur değil midir hiç araştırmadan Hemen onu naklediyor ya bu doğru mudur değil midir? Ben böyle duydum diyor. Sen böyle duydum diyorsun ama biliyormuş gibi anlatıyorsun. Senden duyan ona, ondan duyan ona bu yalan haber yayılıyor. Hocam Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? kefa bil mer'i ithmen en yuhbira bi kulli ma semi'a Her duyduğunu anlatmak kişiye günah olarak yeter. Hiçbir günahı olmasa sen her duyduğunu konuşuyor musun kardeşim? Konuşuyorum. Adama da sorsam böyle bir de tabi der. Treni durduran gibi. Trendeki alarm şeyine basmış ya. Efendim, makinist de arıyor hangi şeyden? Efendim, ne diyorsun ona? Vagon. Hangi vagondan imdat bastılar diye. Bu da bilmiyor. Başlıyor tabii şere. Geldi diyor ki ya kim bastı kim bastı her koğuşuş şeyi soruyor bana buna geldi. Akan dedi hem de tek kollan dedi. Basmış oraya treni durdurmuş yani. E şimdi adama dedi, sen her duyduğunu anlatabiliyor musun anlatıyor musun? Tabii ben ne duysam anlatırım diyor ya vereyim. Çok güzel anlatma kabiliyetim var ben hiç. Hiç de unutmam hep her şeyi. E sana bu günah olarak yeter. Çünkü sen bu duyduğunun sıhhatini araştırmıyorsun. Doğru mudur diye Merak etmiyorsun. Şu şöyle yapmış. Felen canın karısı böyle yapmış. Felancanın canın kızı böyle yapmış. falan hacı böyle yapmış. falan hoca böyle yapmış. Gördün mü? Yok. Duydum. E araştırdın mı? Yok. Bir belgeye ulaştın mı? Yok. Bir delile ulaştın mı? Yok. Adama zina etti mi demezler. Faiz yemedi mi demezler. Haram yiyor mu demezler. Ne demez bu millet ya? Bu millet her şey der ya bu millet her bu millet peygamberin hakkında konuşuyor ya bu millet sallallahu aleyhi ve sellem hakkında konuşuyor adam ne dedi peygamberin adalet taksimi ne diyor ki bunda adalet yok diyor Allah'ın Allah rızası yok diyor ganimeti taksim etti diyor kendi adamlarına verdi diyor peygamber için ya sallallahu aleyhi ve sellem kain adın efendisi he yaptı mı yapmıştır yaptığı şeyler var ne yaptı Efendim hissede muhacirlere fazla verdiği, ganimetteki taksimlerde Mekke'deki muhacirlere fazla verdiği olmuştur. Ama bu adaletsizlik demek değildir. Çünkü adalet her zaman eşitlik demek değildir. Ben size devamlı söylüyorum adalet başkadır, eşitlik başkadır. Adalet doğruluk demektir, doğru yapmak demektir. Eşitlik de denk yapmak demektir. Her zaman denk yapmak, doğru yapmak demek Değildir. Ne diyorum sana? Cılız deveyle sağlam deveye ellişer kilo yük vurursan eşitlik yapmış olursun ama adalet yapmış olamazsın. Çünkü bu cılız devedir. Elli kilo taşımaz. Her eşitlik adalet değildir. Çünkü ensarın nesi vardır? Bağı vardır. Bahçesi vardır. Medine'de meskun mahalli vardır. Muhacirin Mekke'de malını mülkünü kafirlere bıraktığı için çiviti bile yoktur. Tabii ki burada iki muhacire verip bir ensara vermesi nedir? Eşitlik değildir ama adalettir. Çünkü o gariptir. Hicret etmiştir. Medine'deki evindedir. Anladınız mı? Cık, sen şimdi anlamadan dinlemeden doğru yanlış karıştırıp birbirine hüküm veriyorsun ya. Her duyduğundan hareket ediyorsun. Seni anladığın var, anlamadığın var. Bildiğin var, bilmediğin var. Bildiğin, bilmediğinin zekatı olmaz. Onun için yorum yapma hemen insanlar hakkında. Hele eli Sünnet Müslümanlar hakkında. Hele alimler, hafızlar hakkında. Bir de hocaların birbirinin aleyhinde konuşması var ya. aman ya. Hadi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vela tüzekki nefseke alâ hadim min ihvanike Ey alim kişi Hafız kişi Kur'an bilen adam Sakın Senin gibi hameleyi Kur'an olan Kur'an'ı bilen alimlere karşı Kendini temize Çıkarma Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var Ne diyor? O hoca şöyle bu hoca böyle diye tenkit etmek şu demektir Onu sevme beni sev Ne kadar güzel ve kısa ifadeyle Onu sevme Sakın kendini Kendin gibi hocalara karşı temize Çıkartıp onları Kötü Töhmetlere koyma feymezlik ake kilabunlar sonra seni cehennemin köpekleri parça parça yapar diyor. Cehennemde köpekler de var, ya akrepler de var, yılanlar da var. Onlara ateşte bir şey olmuyor. Cehennemin köpekleri seni parçalamasın sonra diyor. İnsanların haline niye konuşuyorsun ya? O şöyle bu böyle bu. Cık. Bir şey duydun mu? Ne hemen de aktarıyorsun ya. Senin kendi ayıbın mı yok? Halk cinde bundan artık. Ayıp olur mu bir kişi, kendi aybı var iken, zikrede ayıpı digeri. Bundan büyük ayıp var mı diyor, kendi ayıpsızmış gibi milletin aybını konuşuyor ya. خَيْرُ النَّاسِ men شَغَ لَهُ عَيْبُوا عَنُعُوا بِالنَّاسِ İnsanların en hayırlısı, kendi aybını görmekten başkasının aybını göremeyenlerdir ya. Benim hatalarım başımı asmış. ben ne başkasını göreceğim? Cık. Bir de bilmeden, araştırmadan, nakledeceğim, taşıyıcı olacağım, Allah muhafaza etsin. Yalan yere, yanlış yere, görmüş gibi şahitlik yapacağım. Aman Allah bizi doğruluktan ayırmasın. Helima'nın Çakıroğlu Helima Ağa vardı, Ç Çalek'te. Tanırdım ben onu. Onun hikayesi var işte, Efendi Hazreti onu hep anlatır. Helim merkep hikayesi der, ona döner iş ha. Ne demek o? O anlatırdı. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir der. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir. Kurbağalama işte, şu balıklama, şulama, bulama. Denize düştü mü hepsini unutur, boğulur, diye. Burada vaz ederiz, dinleriz, çok güzel olur, aşağı ineriz, hemen birinin hakkında bir konu başlar. Sen de hemen şey gibi atlarsın, dedi. Bir de baktın, burada konuştuğumuzu aşağıda hemen düştün. Sen de düşebilirsin, ben de düşebilirim. Bu vazlar ne zaman lazım? İşte ondan bundan haber havadis geldiği zaman veya bir şahitte çağrıldığın zaman lazım. Bu vaaz kulağınızda kalsın, Allah'ın azabından uzak olun. Bak! Bu kıyamet alametidir. Çeşmeden su içmek gibi kolaylaştı bu iş. Gördü, görmedi hiç. Gör, tamamdır, öyledir, öyle midir, böyledir, bilmiyor, konuşur. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman etmiş kullar! kunu كُونُوا bil qist, Adaleti ayakta tutanlar olun. شُهَدَاءَ Allah için şahitler olun. Kendi aleyhinize de olsa Bak öyle bir şahitlik Konusu gelir ki sen orada haksızsındır Doğruyu konuştuğun zaman Senin aleyhine dönecektir Kendi aleyhinize de olsa Evil valideyni Ana babanızın Aleyhine de olsa Vel ekrabin En yakınınızın Aleyhine de olsa Şimdi Ah kardeşim biz bu toplumda yaşıyoruz. Neler gördük neler görüyoruz. Tabi bizim bakış açımız size benzemeyebilir. Değerlendirmelerimiz o bakımdan daha etkileniyoruz. Yani şimdi senin kızın diye kızını haklı çıkarıyorsun damadı haksız çıkaracaksın şimdi. Efendim halbuki kim haksız? Efendim senin kızın haksız. Sen ne yapıyorsun? Kızını haklı çıkartmak için bin tane destekleme. Süreciyle adamı mahcup hale getiriyorsun. Ve adamı ezik hale getiriyorsun. Ve toplumda adamı suçlu ilan ediyorsun. Halbuki senin kızın haksız mesela. Ama sen diyorsun, e ben kızımı şimdi nasıl suçlu çıkarayım? Mevla diyor ki, anam baban olsa yanlış yapan şahitliği onun aleyhine yap. Kimin lehine yap? Yahudi de olsa doğru olan Yahudinin lehine yap. Bak, Zeyd, Yahudisi Suçsuzdu. Allah onu temize çıkardı. Ahiretteki azabı ya gavurluğu, Yahudiliği ayrı bir dava. Ama bu zaten dinsiz. Bunu yol yola bildiğin kadar. Bu zaten yavur At bunun üstüne. Olur mu böyle bir şey ya? O yavur o Yahudi, o Ermeni millete yalan söyle. Hile yap. Hileli mal sat. Kandır. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yavur hakkı Müslüman hakkından da zor. Niye? Çünkü Müslüman'ın hakkından kurtulmak için en son çare de dünyada helallaşmadınsa bile ahirette sevabını vererekten kıldın ya yatsılar, namazlar, haçlar, ömreler kimin hakkını yediysen ona vereceksin. Enayisin ya çalış çalış çalış yedir başkasına. Böyle enayi çok. Efendim peki Müslüman'a Sevap geçer. Yahudi'ye sevap geçer mi? He? Azabından hafifletilir mi? E ne olacak şimdi? Yahudi'yi kandırdın Yahudi diye. Gerçi Yahudi zor kandırırsın da. Sen boşver onu. Efendim? Olur bir safına rastlayabilirsin yani. Bazı bizim milletten de öyle millet var. Yedi Yahudi'ye bedel yani. Adama dedim ki bir Arap yedi Yahudiye bedelmiş Sen de yedi Araba bedelsin dedim kaç Yahudiye bedel olduğunu bir çarp dedim yani adama öyle uyanıklar var bizim memlekette biz nelerine rastladık yani Sahte ya Aya üstü kandırır yani <gülüyor> Adamın ala binasını adama satıyor ya adam adam alıyor kaç sene sonra uyanıyor ya hiç haberi yok ya Satar ya Neler ne işlemler ne işlemler Tabi ki diyor, Yunanistan'da Rum'un burada mülkü var, ondan vekalet aldım diye Rum'un vekaletiyle geliyor, da satış yapıyor, Rum'un hiç haberi yok, herif Yunanistan'da burada Rumların çok evleri var kaç tane onları satmışlar Allah Allah ne sahtekarlıklar var, yapıyor Mevlana buyuruyor, Anam baban aleyhine olsa. en yakının aleyhine dönse sen Allah için şahit ol sen yalan yanlışa meyletme Zenginmiş, fakirmiş fark etme. Şimdi bir de bizim millette şöyle bir şey var. Alemiş. Bazıları efendim adam zenginse ona yamuluyor. Anlıyor musun zenginin güçlülüğün tarafı? Bazılarında da şöyle bir his var. Komünist zihniyeti diyeyim ona. O da fakirden yana olduğu için zengin haklı da olsa zenginin aleyhine fakiri savunmaya çalışıyor. Kardeşim bazı kere fakir de zengine zulmetemez mi? He? Dikkat edin bak kafanızı çalıştırın. Bak ben burada Müslümanların öyle ma mahkemelerine şahit oldum yani başlarına gelen olaylarda. Adam zengin ama haklı. Öbürü fakir ama haksız. Yalan uyduruyor adamdan alacak iddia ediyor. Halbuki o fakirin o adamdan alacağı yok. Şimdi ben öyle cemaatler gördüm. Bir tutam sakallı, ihvan, tarikat ehli hiç araştırmadan etmeden o fakiri tutuyum diye, zenginin aleyhine dünya kadar fitne çıkarttı. Peki senin bunu hakkın var mı zenginmiş, fakirmiş diye? Sen doğruyu aramakla görevlisin. Ben kardeşim zengini tutmam. Zengin her zaman haksızdır. Bu komünist zihniyetidir ya. İslam'da böyle bir şey yok. İnyekun ganiyen ev fakiran zengin olmuş, fakir olmuş diyor. Onları kayırmak, zengini kayırmak, fakiri kayırmak Fakire acımak da sana kalmamış Zengine yaranmak da sana kalmamış F Allahu evlabihi ma. Zengin de benim kulum fakir de benim kulum Benim üvey kulum yok diyor hepsine Allah'tan yakın olan yok diyor Onun için siz şahitliği Allah için doğru yapın Allah için doğru yaparsanız Herkese eşit mesafede olursunuz Sen Allah'ın kulunu Allah'tan çok mu acıyorsun? Fakire acıyorum derken Fakir haksız yere hak iddia ediyor Zalimlik yapıyor fakiri savunuyorsun kim haklıysa onu savunacaksın doğru bildiğin şahitliği yapacaksın adam şimdi zengin olmuş olabilir nereden kazanmış bu tövbe yarabbim bu konu başka o konu başka. şimdi burada bu fakirin bu zenginin yanında çalıştım diyor şu kadar milyar alacağım var diyor doğru mu bunu araştıracaksın adam alacağını almış maaşını almış başka bir alacağı yok Belki bu zengin buna güvenerekten bir şeyi emanet etmiş. Bu da şimdi ne diyor? Bu benim hakkım diyor. Sen bunu incelediğin zaman neyle karşılaşıyorsun? Bu maaşını almış. Burada buna bir güvenmeden dolayı bir emanet verilmiş. Bu da bunu kendine çevirip benim de diyor. Bununla karşılaştığın zaman ne olursa olsun kardeşim bu zengin haksızdır. Bu adamı yiyecek ekmeği yok öyleyse bu haklıdır diyemezsin. Bu konuda ne diyeceksin? Bu konuda kardeşim sen haksızsın. Bu adamın sana emanetidir, bunu geri Vereceksin, sen maaşını aldın mı kardeşim? Aldın. Kaç ay çalıştın? Beş ay kaç lira aldın? Beş yüz milyon ayda Tamam kardeşim, sen ne anlaştın? Sonu aldın Öyle midir kardeşim? Bazıları Ben anlamam, o adam yanlış. E ne anladın şimdi? Şahit misin? Değil. Tanık mısın? Değil. Dinledin mi bir şey? Değil. E tek tarafı dinliyorsun Öbür tarafın aleyhine Nakiller yapıyorsun Allah buyuruyor, zenginmiş, fakirmiş Sana düşmez diyor Hak Allah'ın hakkıdır. Herkesin hakkında doğru şahitlik yap. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا اَنْ تَعْدِلُوا Adaletli olmak istiyor musun? Allah'ın dininde adillerden yazılmak istiyor musun? Adil, adalet sahibi. Takva اِعْدِلُوا هُوَاقْرَبُ Takva Takvaya en yakın huy, adalet. O zaman diyor nefsinin arzusuna uymayacaksın. Senin nefsin canın kimi istiyor? Diyor ki benim canım bu adam haklı çıksın istiyor. İşte sen orada canını istemesini bırakacaksın aleyhine de olsa, anam baban da olsa karın kocan da olsa hakkın meydana çıkmasını isteyeceksin. Çünkü hak fel hak ve hak ve yutteba uyulması gereken haktır. Allah her hak sahibine hakkını tanımayı bize nasip etsin. Şimdi efendim konuşun hangisini diyeceksin? Yani bu kıyamet alametleri yaşanıyor Konuşulmakla da değil. Yaşanıyor ya. Her gün bu gibi meseleler başımıza geliyor ve bunlarla karşı karşıya geliyoruz. Allah Teala haktan ayrılmaktan bizi muhafaza etsin. Evet. Şimdi yine bir hadis-i şerif. Zalimlerin yardımcılarının çoğalması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sınfâni min ehlin nâr lem erahumâ. Cehennem ehlinden iki sınıf var, ben onları görmedim diyor. Benden sonra çıkacak. Bunların bir tanesi size anlatmıştım geçen derste. Kafalarını deve örgücü gibi büyüten kadınlar, peruk takan, saçlarını kabartan, işte ilahatün mümilahatün kırıtan, insanları kendilerine meylettiren, işte kasiyatun ariyat giymiş çıplaklar dedi mi? Cami kapılarına da gelecekler. Kocaları da onlardan o halde razı gelecekler. Örtünmüş gibi olacaklar. Şeffaf giyecekler, işlerini gösterecekler. işte falan o hadisi dinlemiştiniz. Hadis-i şerifin bu kısmında, bu maddesinde kavmun mahum siyatun ka'znabil Sığırların kuyrukları gibi kamçıları, jopları ellerinde olacak. Yadribune bihal nas joplarla insanlara vuracaklar. Şimdi bu da diyor benden sonra zuhur edecek ve çoğalacak. Zalimlerin yardımcıları çoğalacak. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fi fi Kıyamete yakın bir takım insanlar türüyecek. Ma'um kenna Sır kuyrukları gibi diyor. Joplar ellerinde olacaklar. Yağdu neviste Allah'ın gazabıyla sabah evden çıkacaklar. Allah'ın gazap ve lanetiyle akşam evlerine dönecekler. Çünkü mesele ne? Mesele? Mesele şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis hadisi şerh eder. Ayet ayeti tefsir eder. Öbür hadiste bunu anlatıyor. Dünyada insanlara azap edenler, işkence yapanlar, eziyet edenlere ahirette de Allah azap edecektir. İnne inna Allahu yuazibu yu dünya. Dünyada azap edenlere Allah Teala da ahirette azap edecektir. Şimdi onun için hadis-i şeriflerde bu ne olarak zikrediliyor? Yöneticilerin cevri, cefası, zulmü ezası Şimdi yönetici zulümle hüküm verdiği zaman onun emri altındaki insanlara da vur dedi mi ne yapıyor? Vuruyor. Vurduğu yer haklı mı haksız mı hiç Sarmaya. Neticede işkence efendim ne oluyor? Günümüzün, toplumumuzun adeti haline alıyor ve insanlar bundan sakınmıyor. Ancak tabi bu hadis-i şeriflerde taberani rivatinde şurta diye geçiyor. Seyikünü fe ahir zamanı şurta tön. Ahir zamanda efendim bu şekil yöneticilerin idarecilerin görevlileri olacak. Memurları. Bunlar maaş aldıkları yere bağlı oldukları için vur dediğin zaman da bu adam vurulma layık mıdır değil midir? Sormadan işkence yapacak. E tabi tarihte bu kadar işkenceler duyuyorsunuz. Efendim ne kadar insanlara zulüm edildiğini, eziyet yapıldığını duyuyorsunuz. Hapishanelerde çürütüldüğünü, inletildiğini duyuyorsunuz bu insanlar bunu hak etmiş mi? Allah hindi de bu cezayı hak etmiş mi etmemiş mi meselesini? Hiç sormuyorsunuz ya bana dediler ki bunun gözünü çıkar peki neye dayanarak? duvara dayanarak elinde bir belge var mı yok? bilgi var mı yok? bu adam ne yapmış şey yok ben emir kuluyum biz Allah'ın emir kuluyuz biz Allah'ın memuruyuz haksız yere eziyet işkence, azap yasak, bir gayri hak yalnız burada kaydı koymak lazım, nedir o? haksız yere ama Allah Teala bazı haklar vermiş mi? vermiş mesela İslam'da bile ne diyor? zina yapan kadın erkeğe ne yapın? mi etecelde yüz sopa vurun diyor e şimdi bu yüz sopayı vuran adam Allah sorar mı niye vurdun diye? sormaz eksik fazla yaparsa sorar Yüz bir vurana çağıracak, niye yüz bir vurdun? Ya Rabbi çok sinirim bozuldu namussuza bir de benden geçirdim dediği zaman da ben de seni cehennemin dibine geçirdim diyecek Allah Tamam mı? Öbürü doksan dokuz vurduğu zaman da Niye doksan dokuz vurdun? Acıdım ya Rabbi herif çöp gibi sallanmaya başladı Sen benden merhametli miydin atın bunu da cehenneme diyecek onun için orada Allah sana niyete celdetin diyor Kur'an'da yüz sopa iftiranın cezasında diyor femanine celdeten seksen sopa Sen orada yetmiş dokuza da hakkın yok, seksen bire de hakkın yok O Allah'ın hakkıdır, vur dedi mi vurursun, dur dedi mi durursun Ama sen kendi kafana göre insanlara işkence yapamazsın Ben emir kuluyum, şuradan şunu aldım, burada. Onun için bu iş Çok tehlikeli bu iş Bu memuriyet var ya memuriyet çok zor iş. Allah yerine, hakkını yerine getirenlerden etsin. Bu memuriyet çok zor iş. İmam bile olmak memuriyettir. İmam olmanın bile sıkıntısı var. <gülüyor> Adam beni vaaz ettirmiyor. İmam dedi ki seni vaaz ettiremem. Ya niye vazettiremiyorsun Dedi bana öyle yazı geldi dedi. İmam-ı Azam olsa konuşturamam dedi. E i̇mamın bile durumu bak tehlikeli. Adam dedi ki ı Azam gelse diyor konuşturamam diyor. Çünkü bu memur olduğun zaman da Gelen şeyleri uygulamak zorunda kalıyorsun. Uyguladığın şeyin de doğru mu yanlış mı olduğunu da araştırma hakkın kalmıyor. Aslında var ama sen diyorsun ki Hoca efendi ben yanmış kabuk yiyemem börek yiyeceğim diyorsun. İşte işte onun için biraz yanmış kabuğa razı olsan Allah sana yanmış kabuk da yedirmez merak etme su böreği de yedirir de seninle kaşınıyorsun. Sigortam olsun, emekliliğim olsun, istikbalim olsun, güvencem olsun olsun olsun olsun olsun olsun da sol taraf günahlarla dolsun olmasın ya mübarek adam A bakmıyorsun sağına soluna ya e, güvencen olsun ama helalı var haramı var emiri var yasağı var seçmek zorundasın Müslüman kafana göre vur dedi mi vur dedi mi dur olmaz Allah ne buyurduğuna bakacağım haksız yere azap edenler haksız yere işkence edenler haksız yere eziyet edenler job kullananlara hem kıyamet alameti çoğalacakları anlatılıyor hem de ahiretteki veballeri anlatılıyor ama meşru şey vatanını mudava etmek meşru mudur milletin emniyetini güvenini sağlamak meşru mudur e meşrudur öbür türlü o zaman herkes vursun kırsın camı çerçeveyi milletin malını mülkünü yağmalasınlar yani yürüyüş yaparaktan e bunu durdurmayacak mısın durdurmadığın zaman senin evine de gelecek yarın Öbürün dükkanına da gelecek. Bu meşru bir haktır. Vatanın bölünmemesi için tabii ki savaşılacaktır. İçeride de dışarıda da teröristlere mücadele ediliyor. Bunun dışında insanlara ben böyle bir şey görmüyorum. Durup durugen job vuranları görmüyorum. Ama tarihin bazı dönemlerinde olmuş mudur? Olmuştur. İslam aleminde de bolca vakidir. Şu anda da çoğu ülkelerde yine haklı mı haksız mı bilmeden işkence yapanlar memurlardan mevcuttur bunların çoğalacağı kıyamete yakın beyan ediliyor e zaten işsizlik işsizlik neticesinde millet illa bana görev verin de ne görev verirseniz verin ayda 500 milyon 700 milyon maaşımı verin kime vur dersen ben kırayım diyor e neticede tabi bu da bir kıyamet alameti olarak ekonominin bozukluğu işsizlik yoksa insanların ekseriyi ne işlerini seçerler Serbest meslekleri Seçerler ama iş olmadığı aş olmadığı zaman mecburen Efendim mecburi görevlere Yönelirler o görevlere Geldikleri zaman da tabi seçim hakları Pek olmaz Karın tokluğuna çalışınca Ne derlerse onu Yaparlar bu yüzden Kıyamet alametleri hepsi birbirine bağlı Değil mi? Hepsi birbirine bağlı Olduğu için bu da Kıyamet alametlerinden olarak Sayılıyor Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri İslam aleminin başına hayırlı yöneticiler nasip eylesin İslam alemini Kur'an sünnette cem eylesin İslam aleminin vatanlarını bölünmekten parçalanmaktan muhafaza eylesin Allah Teala ve Tekaddes iç savaştan dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin Allah Teala Yahudi Hristiyanların oyunlarıyla bölünmekten parçalanmaktan bizi muhafaza eylesin Yeniden İslam'a tam dönüş nasip eylesin Amin Cemaatimizin geçitlerini de için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhü resulü. Rabbim isal eyleye. Bütün geçitlerimize rahmet eyleye. Bize de rahmet eyleye. Bizim de günahlarımızı mağfiret eyleye. Buradan dağılmadan azat eyleye. Boyunlarımızı cehennemden azat eyleye. Ferahatlerimizi ihsan eyleye. Amin diyetlerine harcı himden azat eyleye. Amin ve hurmet taha ve yasin selamun ya rabbel alemin. İlaç şoluvü Nebi ve ali ve sav muhaddis. Efendim bu ila ruhu cemim Fatiha